Luka 16. Bölüm İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir kahyası vardı. Kahya efendisinin mallarını çarçur ediyor diye efendisine ihbar edildi. Efendisi kahyayı çağırıp ona, ''Nedir bu senin hakkında duyduklarım?'' ''Kahyalığının hesabını ver, çünkü sen artık kahyalık edemezsin.'' dedi. Kahya kendi kendine, ''Ne yapacağım ben?'' dedi. ''Efendim kahyalığı elimden alıyor.'' Toprak kazmaya gücüm yetmez. Dilenmekten utanırım. Kahyalıktan kovulduğum zaman başkaları beni evlerine kabul etsinler diye ne yapacağımı biliyorum. Böylelikle efendisine borcu olanların hepsini tek tek yanına çağırdı. Birincisine ''Efendime ne kadar borcum var?'' dedi. Adam 100 ölçek zeytinyağı karşılığını verdi. Kahya ona ''Borç senedini al ve hemen otur. 50 ölçek diye yaz.'' dedi. Sonra bir başkasına ''Senin borcun ne kadar?'' dedi. ''Yüz ölçek buğday'' dedi öteki. Ona da ''Borç senedini al, 80 ölçek diye yaz'' dedi. Efendisi, dürüst olmayan kahyayı akıllıca davrandığı için övdü. Gerçekten bu çağın insanları, kendilerine benzer kişilerle ilişkilerinde ışıkta yürüyenlerden daha akıllı oluyorlar. Size şunu söyleyeyim. Dünyanın aldatıcı servetini kendinize dost edinmek için kullanın ki, bu servet yok olunca sizi sonsuza dek kalacak konutlara kabul etsinler. En küçük işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. En küçük işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz. Dünyanın aldatıcı serveti konusunda güvenilir değilseniz, gerçek serveti size kim emanet eder? Başkasının malı konusunda güvenilir değilseniz, kendi malınız olmak üzere size kim bir şey verir? Hiçbir uşak iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemezsiniz. Parayı seven ferisiler bütün bu sözleri duyunca İsa ile alay etmeye başladılar. O da onlara şöyle dedi. Siz insanlar önünde kendinizi temize çıkarıyorsunuz ama Tanrı yüreğinizi biliyor. İnsanların gururlandıkları ne varsa Tanrı'ya iğrenç gelir. Kutsal yasa ve peygamberlerin devri Yahya'nın zamanına dek sürdü. O zamandan bu yana Tanrı'nın egemenliği müjdeleniyor ve herkes oraya zorla girmeye çalışıyor. Yerin ve göğün ortadan kalkması, kutsal yasanın ufacık bir noktasının yok olmasından daha kolaydır. Karısını boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Zengin bir adam vardı. Mor ince keten giysiler giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında yoksul bir adam bu zenginin kapısının önüne bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler.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 İbrahim, onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var, onları dinlesinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba, dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi.